E, ...son doğa filozofu, e, ilk büyük fizikçi de diyebiliriz. Peki bu doğa felsefesi ya da doğa filozofları ince aklımıza ne gelecek? Doğa felsefesi deyince aklımıza ne gelecek? E, antik çağdan beri, yani ilk filozoflardan biri... ...felsefenin temel dallarından biri. Doğa felsefesi, temel olarak... E, ...Füssis dediğimiz...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 Nedir bu? Aslında gözlemcinin içinde bulunduğu koşulları böyle bir araştırmada, herhangi bir araştırmada hesaba katılması gerektiği olur. Gözlemci, şimdi daha önceki örneklerde böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Yani gözleyen ya da deneyimi yaşayan bir özneni,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 kendisini gerçekleştiren öznenin ya yani da yargıyı veren öznenin içinde bulunduğu koşulları hesaba katılmadan çizilen bir şeyin e, sistemin sorunlu olduğunun farkına vardırıyor. Dolayısıyla kendi teorisinde de aslında kendisini de Kopernik devremini bir şekilde devam ettiren felsefenin yeniden tanımlanmasında bu ilkeyi devreye sokan bir isim olarak öne çıkarıyor. Ve Dolayısıyla burada aslında artık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 Yani demin dediğim gibi. Ee, birincisi diyor ki gezegenlerin yörüngeleri elips şeklindedir. Kusursuz bir yuvarlak değildir resmitesinin dediği gibi. Bunu gözlemle oluşur Bu da onların aslında diyor birden fazla aslında şeyinin olmasından kaynak. Çünkü bir elips çizebilmek için birden fazla odak noktasına ihtiyacımız vardır. Merkeze ihtiyacımız vardır. Birincisi bunu çıkarımını yapıyor. Dolayısıyla diyor... E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 Yani e, işte artık o tipik işte üretim-tüketim sisteminin başka bir şeye dönüşmeye başlamış. Dolaşımın bu üretim-değişim sistemini çok ağır bir e, parçası haline gelmeye, yani çok böyle baskın bir parçası haline gelmeye başlamış. İşte burjuvaların özellikle artık toplumsal hayatın e, yükünü çekmeye başlaması. Yani sermaye bir şekilde e, gündür-gündür geliyor diyelim. Böyle bir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 Hobbes diyor ki, Aristoteles'i hep yanlış okumuşuz. Aristoteles'in bize fizik bilimi olarak anlattığı şeyi biz işte kutsal bir şeymiş gibi bir, bir metafizikmiş gibi anlamışız. İşte e, oraya kendi tanrımızı yerleştirip adamın ne dediğini anlayamamışız. İşte Bacon'a bakıyorsunuz, Bacon diyor şey, tıpkı diyor işte yırlardaki o iç rüke, dış rüke aynalar gibi yamuk bir beynimiz var. Dolayısıyla baktığımız şeyi yamuk görüyoruz. dolayısıyla yargılarımızda dolayısıyla yamuk, onu düzeltmenin yoruluk olmalıyız İşte işte. E bakıyorsunuz diyor, felsefe tamamen diyor bir şey. Söylenemeyecek şeyler söyleme aracına döndürüyor yani işte. Saçma sapan şeyleri ben felsefe yapıyorum dediğimizde insanlar kabul ediyor. Dolayısıyla bir şeylerin değişmesi lazım. Dolayısıyla bu süreçlerin hepsi bir arada... ...bir şey yaratıyor. Yeni bir olanak yaratıyor aslında düşünceyi. Burada...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 Güneş bunu sağlıyor. Öncelikle böyle bir tespit var. Ardından da kozmolojik gizem diye bir ana metninde kendince belli yasalar ortaya koyuyor. Bunlardan ilki şu. Gezegenlerin, gezegenlerin yani bu arada yıldızlardan bahsetmiyorum. Yani gezegenlerden bahsediyoruz. Gezegenlerin e, o zaman da güneş vardır. Ve Güneş'in etrafında bir elips yörüngede gezegenler dönerler. İkinci iddiası şu. Bir gezegen Güneş'e ne kadar yakınsa diyor, o kadar hızlı döner. Yani Güneş'e yaklaştıkça gezegenlerin ivmesi artar. Bu da bir tespit. Bir de üçüncü tespiti var. Çünkü gezegenlerin diyor, Güneş'in etrafındaki dönüş periyotlarını matematiksel olarak hesaplayabilirsek onların güneşten uzaklıklarını da hesaplayabiliriz. Dolayısıyla aslında elimde e, bu hesabı yapabilecek araçlar olmadığı halde e, mesnel bir şekilde rasyonel olarak bir yargılar bütünü meydana getirebiliyor Ketler. Bu anlamda kepler çok önemli bir fikir. Yani kendinden sonrakilere e, tam da bu şey, e, ...uzay matematiğinin yolunu açıyor. Yani matematiksel bir uzayın varlığını yolunu açan adam. Dolayısıyla... E, ...bu anlamda... ...belki de e, Newton'ın en çok etkilendiği isim Keplerdi diyebilirsin. E, ardından bir de bir figür daha var. Onu da çok kabaca bahsetmek gerekir Newton'ın öncesinde. O da hepimizin bir... Galileo. Biliyorsunuz Galileo ne yapıyor işte?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 Ama aslında başka bir adam daha var. O da e, 16. yüzyılın 17. yüzyılın yani tam böyle sınıza kalan bir filozof olan Descartes. Descartes aslında tam da bu e, düşünce geleneğinin yani hareketin ve e, evrenin matematiksel olarak açıklanabilmesi fikrini bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyor. O da Nasıl oluyor? Biliyorsunuz kendisi zaten Analitik Geometri'nin kurucusu. Yani bu e, Hint-Arap aritmetiği ile e, bu e, Yunan geometrisini birleştirip e, geometrik hükürlerin aslında aritmetik olarak ifade edilebileceği, matematik olarak ifade edilebileceği bir sistem kuruyor. Ve bu sistem aracılığıyla e, evrenin nasıl işlediğini de, hareketin nasıl e, ...mümkün olduğunu da anlatmaya çalışıyor. E, çok e, şey yap, detaya girmeden sadece bir iki şey söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu, Descartes'e göre aslında evren sonsuz bir uzamdan meydanilir. Tekil bir uzam. Ve bunun içindeki farklı var olanlar... ...bu uzamın farklı güçler tarafından... E,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 Çok, aslında bir yanıyla karmaşık bir yanıyla da çok fantastik bir şey var. Ee, varlık anlayışı var. Ee, elindeki araçlarla evreni matematiksel olarak anlatmaya çalışıyor. Ve bu konuda da kendi çakımda başarılı oluyor. İşte Newton aslında biraz buradan sonra e, mevzuya dair Newton'a göre aslında Descartes bu e,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 ...sorgulamalarından biri değil. Ee, yazdığı bu Principia isimli... ...yani e, işte... ...matematik kitabında... Ee, ...evreni anlamak için... ya yani ...evrendeki düzeni anlamak için... ...öncelikle ona uygun bir matematik geliştirmemiz gerektiğini... ...ve bunun içinde temel evrakabillerimizi... ...sorgulamamız gerektiğini söylüyor. ...bir cümle okuyayım isterseniz. Oradan çevirdim. Zaman, uzay, mekan ve harekete... ...herkes çok aşina olsa da... ...bu niteliklerin yalnızca algılar üzerinden tanındığı bir gerçektir. Ve bu durum... ...bu kavramlara yönelik bazı yargılarımızın da kaynağıdır. Bu yüzden söz konusu nitelik mutlak ve görevi olarak... ...birbirinden ayrılmalı. Doğru açık ve matematiksel olarak yeniden düşünülmelidir. Yani... Aslında yapmamız gereken, öncelikle bunu uygun bir matematiğin olanağını bulmak. Ve bu çalışmalarla başlıyor. Birkaç ay içinde de bunu çözdüğü söyleniyor, bilim tarihi kitaplarında. durumundaki. 3 ay gibi kısa bir süre içinde bu kal kübüs denilen, yani doğanın matematiksel olarak ifade edebileceği ya da fiziksel nesnenin matematiksel bir dile çevrilebileceği bir yöntem geliştiriyor.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 Bunu ne, nasıl özetleyebiliriz bir cümleyle? Aslında bütün fizik dünyanın akılla açıklanabilir olduğunu aslında bize gösteriyor. Dolayısıyla felsefenin, kadim sorularının hepsi bir şekilde boşa düşmüştür. En başta dediğim gibi Aristoteles'in e, işte bir taşın yere ait olduğu için yere dönmek istemesi veya işte bir gezegenin hareketini belirsiz bir zamanda bir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 Doğa filo, şey, felsefesi dediğimiz şeyi bir şekilde ne yapıyor? Askıya alıyor. Çünkü doğa felsefesinin sorularına ve o sorulara verecek cevaplara herhangi bir ihtiyacımız kalmıyor. Neyle uğraşıyoruz artık? Fizik bilimiyle uğraşıyoruz. Ve artık fizikten bahsediyoruz. Ee, bunu aslında biraz şöyle de özetleyebiliriz yani başka bir dille Doğa felsefesi bize temelde şu soruyu soruyordu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 Doğa felsefesinin buradaki temel iddialarını otomatikman geçersiz kılmıştır. Yani bundan sonra artık felsefenin e, bir işi var mıdır, yok mudur? Bu ayrı bir tartışma konusu. Söz konusu mevzu ile alakalı olur. Ama fiziğin artık doğduğunu ve fizik dediğimiz şeyin de fiili işlediğini kabul etmemiz gerekir. E, peki bunu yaparken aynı zamanda ne yapıyor Nilt'in? Mesela fizik nesneleri artık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 o bir roket olması, O ikisinin bir kurşun olması... Bir şey değiştirmiyor. Sonuçta hepsi aynı şekilde hareket ediliyor. Dolayısıyla belki buradan da daha sonra tartışılabilecek bir şey çıkabilir. Yani tek tek nesnelerden ziyade her şeyin hem zemin haline geldiği bir dünya sunuyor bize. Ben bunu oraya bırakayım. Oradan sonra konuşuruz. Teşekkür Şimdi filmin bıraktığı yerden ben devam edeceğim ama...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 ben burada e, Newton hakkında feministin e, üstünden atladığı, bana bıraktığı şeyi, Newton'un bilimsel üretimleri, ki dediğim gibi şeyi, e, teoloji alanında yaptıklarını bırakıyorum bir kenara, Newton'un işte mektuplaşmalarını da bir kenara bırakıyoruz. İki alanda Newton'un e, bizi ilgilendiren kısmı, modern bilimin kuruculuğuyla hepsi eşdeğer, eşdeğer eş ölçülerde önemli konular bunlar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 Başka kuvvetler var ama çok küçük ölçeklerde geçer. Atom altı dünyasında geçer. Niye çok yüksek hızlarda ve çok güçlü kütle çekimsel alanların varlığında Newton'un mekaniği ya da Newton'un hareket yasalarından yani hareket edilerek ortaya çıkarılacak olan mekaniksel hesaplamalar tamamen iptal ediliyor. Şimdi Newton mekaniğinin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 istatistiksel şeyini koyuyorum mesela. Şimdi bunu eksik bıraktım. Tekrar başa döndüm, en başa. En başta şey demiştim. Ee, bu yani modern bilimin felsefi kavramışı bizde yok. yani Mesela makine mühendisliği bölümünde okudum ben ama hala Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Kapitesi'nde hiç e, doğru düzgün bilim tarihi, bilim felsefesi okutulmadığı gibi temel bilimler olan e, şeyde de nedir? Eee... E,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 açık ee, açıklıyor. Hem gezegenler arası ilişkiye çıkıyor. Her ölçekte uygulanabilir bir şey. Böyle evrensel bir yasaya ihtiyacı var felsefeli diyor. Yoksa bu metafiziğin elinde düşersek diyor oluruz. Çünkü metafizikçiler, metafizikçiler o dönem aynı işte burada da olmuştu deprem. Cübbeli Ahmet Efendi söylemişti işte Gölcük'te işte askerler dansöz oynattı o yüzden hak ettiler diye. Ne yazık ki bir tek felsefeci çıkıp itiraz etmedi buna. Anlatamadı yani. Bilim adamı çıkıp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 bir açıdan böyle bir şey yani, felsefedeki yansıması Kant. Kant da okuyanlar bilirler, hep evrensel bir ahlattan, evrensel bir yasadan hareket etmeli ve bilmenin kendisini de e, ölçülebilir ve kavranabilirle ilişkilendirerek ifade etmeye çalışan birisiydi. Son sözüm şu olsun, burada eksik yazmışım ama Newton'ın felsefesinin bence direkt karşılığı Kant, ama söyleyelim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 Kesinlikle sabırla ilgili bir şey. Bunu e, Beethoven da söylüyor, başkaları da söyler. Ve bu bununla ilgili bir şey. Bizde ise de doğuştan olduğu söylenir. Birçok dizileri izleyebilse ilk baştaki şeyler, komik şeyleri onu görecektir. Ben de burada keseyim. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Kimse soru sormayacak galiba. <gülüyor> Çok iyi alırız. Hiç kimse sorusaramaz. abi şey sor, evet. bir şey söylüyorum. Evet, kal. Gönce ben yeni geliyorum ama bütün adamlarla haberi var. Tabii. Yani öyle bir şey ortam değil yani. Bir dünya ile yani Avrupa ne oluyor, ne ediyor. Fransa da hepsinden haberi bu var. O şeyin bir... zenginlik var orada, O onları koruyan adamlar var yani yaşamları gibi birileri para ödüyor. Yo, Leibniz'in başında da Königs şeyin başında yok. Kant'ın da şöyle bir şey söylediğinde aklı sızdırıyor. Ama yaşadığı şehirde evet. bir zenginlik var. Evet var. Ama şöyle bir şey. Bu Üniversite de var galiba aşağıda. Evet, evet. Evet. Yılmaz Erdoğan'ın bir filmi vardı. bu Neydi? Bizontele ne? Orada bir öğretmen, Tarık Akan gidiyordu işte. Öğretmen şey, kütüphaneci falan. <gülüyor> Şimdi şeyde Königsberg de daha doğrusu bu Hegel içinde geçerli. Yani kamptan 50 yıl sonra yaşamış birisi içinde geçerli. O ki Almanya'nın göbeğinde yaşıyor. İşte temel şey şu. Anasiklopedi denilen bir şey var. Bizde şu anda artık eski bir şey.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 e, iktisadi problemi var. Ama e, etrafında çe çevresinde evet, böyle bileyim. bir şeyler var. 56 yaşından sonra zaten birinci kritiğini yayınladıktan sonra çok tanınan birisi oluyor. Üniversiteden de kabul oluyor. Ondan e, sonra yani, işler açılıyor zaten. Ondan şey, sonra her şey güllük bülüstanlık. Ama ondan öncesi böyle. Yani bir e, kütüphane üzerinden bütün bilgi. O evet. kütüphaneye ne kadar yani kitap yani yer zaman evet. oluyor Tek başına olmuyor. Evet. Kesinlikle. şey yapmak.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 Tam tersi, en son Kant'a gitmeli Evet, çünkü şey, Newton daha öncesinde yani söylüyor ama hocamızın sorusu ister Söyle. Newton öne gelsin, ister Kant öne gelsin, önemli değil de yok. tersine bir yolculuk yapıldığında. Yani, yani, yani bizimle biz, bilgi bilim yükseler evet. bilgiye bakışı arasındaki farka doğru bir sorun. Şey. Şey, laf olsun bundan evet, öte. Yok, mesela Alkustral'in e, felsefe kıtalarını ile ilgili bir yaklaşım var ya, buna bir cevabı var ya. Soruyu sorduk da Bence bize toparlayalım, kaynaz ol. <gülüyor> e, ben yüksek sanasa başladığımda, İlk Saat'ta Yöntem dersi almıştım. <gülüyor> o sırada ya Sosyal bilimlere Açın, Gurben Kendi yani Komisyonu'nun <gülüyor> bir raporu vardı. O kitabı okuduğumda, oradaki makaleler okuduğumda, e, aydınlanmıştım, <gülüyor> evet, sosyal bilimlerin. E, yani, nasıl Kant'ın nasıl etkilendiği ile ilgili ya da işte sosyal medyanın dönüşümün kendilerdeki dönüşümden nasıl etkilendiği ile ilgili ee, yani a, Kant'tan Newton'a gidebilir miyiz? Ya yani, mümkün mü? Ya, önce madde değişir sonra fikir değişir. Yani önce yani maddesel olarak bir şey çıkacağız ki sonra onu fikir dünyasındaki dönüşümden çıktı O yüzden ben zaten mümkün değilmiş gibi geliyor yani Kant'tan Newton'a gitmek mümkün mü? Yani teknik bir cevap veriliyor aslında felsefe biliminde. Bence yani mesela şimdi Newton'dan Kant'a giderken aslında bize yasa kavramını vurguluyor. Kanta yasa kavramının önemli olduğunu ve bunun bir şekilde Newton'ın içinde bulunduğu gelenekten kalsifeye aktarıldığını söyledim ama mesela ben kendi adıma mesela dediğim gibi teknik bir cevap olabilir ama Kant'tan Newton'a gittiğim zaman bence öne çıkacak kavramı orada da modern özne kavramı. Yani aslında bütün bu hikayenin başka bir açıdan merkezinde özne vardır.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 çağrı gibi geliyor bu. Böyle bir cevap benim için yani mükemmel bir cevap. Yani. Evet. ben de o mükemmel cevap yazıyorsam. Yok hayır. Şimdi şey, Fermi'nin e, verdiği cevabı ben bir e, Şey yok hayır. Bir ilk <gülüyor> yapmaktayım. Şart ilk oraya da olur. Eee evet. şimdi e, böyle bir soru hep akla gelen bir soru. Yani bilimli, e, bilim bilimsel bir takım gelişmeler oluyor.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 Çünkü her filozof, her düşün, her yazar, her şair kendi çağının insanıdır. Kendi çağının sorunlarıyla hem hal olmamış bir tek kişi yoktur yani bu isimler arasında. Bu dâhiler de dahil olmak üzere. Einstein'ın, Newton'lar falan falan hepsi dahil olmak üzere. Yani e, Königsberg'de yaşayan birisinin depremden bu kadar sinirlenip oturup da ben ya felsefeyi bütün hizaya getireceğim gibi bir iddia ya da bu Newton mesela kalkülüs hesaplamasını yaptığında Fehmi söylediği yerde 26 yaşında ve bir kenara atmış notları atmış yani içeride başka çünkü e, yaptığı şeyleri başkaları okuduğunda sahipleniyorlar. Robert Luke bir adam var. Ona aşırı derecede tepki gösterdi birisi. Hemen e, dolayısıyla arkadaşın söylediğinde havalı değil mi? Halley. Halley. Söylediğinde bu Halley'e kuyruklu yıldızını bulan kişi kendisi destekliyorlar. E, mesela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 Oysa modern dünyaya gelince insanlar artık reform yapmışlar. Dine karşı isyan ediyorlar. Sürekli oraya buraya kıtaları bulmuşlar. Keşfediyorlar. Ham madde getiriyorlar. Ticari hayatları var. İlk kez e, Bosch denilen bir adam, Brugel denilen Hollanda'da iki tane ressam. sokak insan Sokakta insanlar nasıl yaşıyor? Onun kilise dışında bir yer resmi diyor Ve onların gündelik hayatları anlatılıyor. Yani insanlar bir özgüven... E,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 Tamamen bizim kişisel formasyonlarımızla ilgili. Yani böyle Althusser gibi kuramsal bir bakış açısının eseri değil. Yani onda bir şey şu anda anlatamadım, hatırlayamadığım için ama Althusser buna bir kuramsal bir yaklaşım getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla durum bu, bu şekilde düşünülebilir. Evet. Teşekkürler.